Mükemmel kardeşlerim. <gülüyor> İslam'da mal bir nazareyesi, mülkiyet nazareyesi başlık altında merak edilir. Mal öncüyüz de Cenab-ı Hakk'ın durur. Velillahimutmüs <gülüyor> ve lakad. Sonra mal, mukayyet bir şekilde insanın tasarrufundan bir. Sonra, her insanın mülkiyetine gelen malda, fakirin, yetimin, esirin, fakrın, zilleti, nesaretinde olan insanların hakkı vardır. Mala, mal nazariyesinde bu zaviyeden bakmak lazım. Öncelikle mal, Cenab-ı Hakk'ın mülkündedir. Bunun işindir ki, kainata baktığınız zaman, İnsanların bir kısmını zengin, bir kısmını fakir olarak görürsünüz. Şu kadar zamandan beri, milyonlarca yıldan bu tarafa, bütün insanlığa rızkını veren Allah Azze ve Celle, herkesi, bütün insanları elbette zengin yapabilirdi. Fakat öyle yapmadı. Fakirlerin nafakalarını zenginlerin elleriyle tevzih etti, onlarla dağıttı. Halen böyle yakıyor. Allah'a hakine baktığınız zaman yeşkuru <gülüyor> Zengin diyecek ki Bu Rabbi. Bu mallar, bu evler, dinanlar dilhaman. Bana beni imtihan etmek için verilmişti. Acaba vererek ederek şükrediyor muyum? Yoksa sana Allah'ın körlük mü yapıyorum? Fakirde Allah'a doğru Beni de vermeyerek Beni de fakirlikle Beni de bu halle Bir çare olmakla imtihan ediyorsun Öyle düşünecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hem fakire hem zengine Malı kıymetlendirirken buyurdular ki Ma etele. فَأَفْنَا fa abla, فَأَبْلَا اَوْ fa فَأَبْكَ İnsanoğlu, mala şu üç başlıkla var. Ya yersin, tüketirsin, ya giyersin, eskitirsin, veya verirsin, verdiklerinle malını ebedileştirir, ahirete gönderir. İşte dünya bu kadar. Fakat buna rağmen, Allah'ın mülkünde, Allah'ın malı üzerinde tasarrufta bulunan insanoğlu cimrilik yapar, vermek istemez. Bunun için kainatın sahibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emreder. Buyurur ki, Kudu minen Validim sarrafa Git, dolaş, Allah emrediyor. Buna rağmen malını evinin bir köşesinde, dükkanında, kasasında hesabında hapsedenler olacak. Söyle, Allah beni o malları, mallarınızın içindeki zekatları alıp da benim elimle fukaraya ulaştırmak için görevlendirmiştir. Onun için İslam, şer-i şerif, malına hesaplar koymuştur. İnsanoğlu düşünür ki şu kadar verirsem yeter. Bu kadarla Fakirin ihtiyacını bir parça gidermiş. Sorumluluğu da üzerimden atmış olurum. Ama İslam, Peygamber aleyhisselatü biri de ona hesapları takdir ediyor. Yani ona diyor ki, eğer ticaret balıysa onun kırkta birini, sığırsa otuzda birini, koyunsa 40 tane de bir tane, deve ise beş devede bir koyu Allah için vereceksin. Allah'ın dinine baktığınız zaman, hiçbir medeniyeti göremediğiniz kadar bu Kara'nın hukukunun muhafaza edildiğine tanık olacaksınız. Sadaka der adına, zekat der adına, velime der adına, fıtır der adına, fıtır sadakası der adına, bütün bu günlerde bu vesilelerle onlara, kimi kimsesi olmayanlara malınızdan tevzi edeceksiniz dağıtacaksınız bu dağıtımlar içerisinde bir husus var ki O da şudur muhterem kardeşlerim Şimdi bayrama doğru gidiyorsunuz Hepiniz nisap miktarına sahip olanlar Hatta nisap miktarına sahip olup da Malları olmayanlar Yani bir iş elbisesi gibi nisap miktarına ulaşan bir iş elbisesi olan Kişi de fıtır sarakası verecek, bayram sabahına herkes fıtır sarakasını vermiş olduğu halde gidecek. Peki Rabbim neden bize bunu emreder? Bununla şunu teklif ediyor, sen ona vereceksin, o sana verecek. İnsanlar birbirlerine hediye verirlerse, aralarında muhabbet olur. Yani bayram sabahına, mahallede kimler varsa, onlar bir anlamda birbirlerine hediye versinler. Bayram sabahı Allah'ın mabedinde ucaklaşsınlar diye emreder. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, karanın hakkını korumayı Peygamber aleyhissalatu vesselamın gündeminde ararsanız size İmam Müslim şu hadisini nakleder. Aleyhissalatu vesselam, Mescid-i ashabıyla birlikte bir öğle öncesi oturuyorlar. جَاَهُواْ قَوْمُ مُفَاتٌ مُرَاتٌ Allah Resulü Aleyhisselamın meclisine bir kavim geliyor. Ayaklarında ayak kapıyor, düzenlerinde ikisi yok. مُسْتَبِنْ نِمَا Sadece yümden ammalar vermişler. Medine'nin sıcağında onları sırtlarına atmışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın meclisine varmışlar. كُلُّهُمْ min mudar. tamam Mudar kabilesinden Ashabı çıkar. Bir onlara bakıyor. Bir Efendimiz efendimizaleyhisselatu vesselam'a bakıyor. Fe <gülüyor> tama ara'a rasulullah li ma ra'a bihi min al-fakat. Ey gömeran salatü vesselam, karşısında gördü. Ofaki o mağdur, o biçare insanlardan dolayı mübarek yüzü değişiyor. Peygamberin yüzünün rengi değişiyor. Hemen kalkıyor, Benim elimde, benim çevremde ''Benim yaşadığım bir dünyada Allah'ım, böyle aşklar olur da ben sana karşı kulluğumu nasıl ifade edebilirim?'' Elime giren Peygamber Aleyhisselatu vesselam, onlara verecek bir şeyler var mı bu aramak için, sonra döner. ''Fa emere bilalen ve azdenen ve akame fasalla'' ''Emreder bilale hapeşkiyet'' ''Oku öyle ezanını, sonra kâmet getirir.'' Son öylekiler, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, o fakir insanlar için gündemini değiştirir. Sünna <Sessizlik> khatibe, Peygamber bir öyle vakti, mescidin eveviyle minbere çıkar, ashabına döner, <Sessizlik> buyururlar ki: Tasaddika rujun min dinarihi, min dirhamihi, min libelibesi. Ayağında ayakkabı olmayanları Üzerinde giymeye Elbise olmayanları Görmez misiniz Tasat Yani bu haberdiz ama Evin anlamıları Kimin kendi için ayırdığı Parası varsa Dinarı dirhemi varsa oradan versin Elbisesini versin Giydiği elbisesini Çocukları için ayırdığı Buğdayından versin Kurmasından versin o kadar versin ki, hatta kâhâle velâ bir gittem Hiçbir şey bulamıyorsa, sadece bir hurması varsa Vurmasını ikiye bölsün, onun yarısını bu biçare mağdur insanlara versin Ashab-ı kiram getirir Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın huzurunda iki büyük yığın oluşur Birinde elbiseler, birinde yiyecekler var Ashab-ı Kiram yine Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarec yüzüne bakıyorlar. Az önce mübarec benzis olmuştu. Şimdi yine bakıyorlar. Hatta taravoca yüzünde bu defa güller açıyor. Allah Resulü Aleyhisselam bir çağrı ümmeti için gündemini değiştiriyor. Şimdi birisi soruyor diyor ki hocam. Bir ejder çıkıyor, bir yerlerde konuşuyor, diyor ki Teravih namazı yoktur. Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir namaz kırmamıştı. Buna minberde cevap verir misiniz? Ona dedim ki kardeşim, bizim de salkamızla okuyan bir müttefi talebe bile Ali Selametle Teravih namazını kırdı Ona şu kadar hadis anlatırım. E ki bu insanlar. Neden Ramazan gecelerinde teravih namazının olmadığını ya da bu konuları konuşurlar? Senin gündemini değiştirmek için Somali'de açlıktan yavrusunu toprağa koyan bir annenin duygularından seni mahrum bırakmak için bunları tartışırlar. Peki sen neyi düşüneceksin? Hadi sen akşam iftar sofrasında Somali fotoğraflarını görürken ağlayan bir anneyi, beş yavrusundan üçünü açlıktan dolayı toprağa koyan bir annenin acısını, Mudar kabilesini o halde görüp de gündemini değiştiren Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi değişebiliyor musunuz? Peki onlar neden bunları tartışır da biz neden Somali konuşmalıyız? Arap haber sitelerine bakıyorum. Orada Türkiye'nin yardımlarıyla alakalı yorumları okudum dün akşam. Somali'den kardeşlerimiz, Türkiye'den giden, yardımları anlatan haberlerin altına yorumlar düşmüşler. Diyorlar ki, ya kumne, Ey vicare ve vazlum İslam ümmetinin kumandanı Türkler, Somali'ye hoş geldik. Bu geliş yeniden bir asıl ardından devlete haliyen Osmanlı'nın dönüşüdür. Ümmetin kardeşinin fotoğrafı yani senin çocuğun cebinden parayı çıkarır. Diğerlişleri başkanlığının ya da diğer yardım kuruluşlarının Somali'ye ulaştırılmak üzere hesabına yatırmak üzere verdiğim param senin çocuğuna diyecektir. <Gülüyor> Somali'de bir kardeşin var senin, Başlıktan ölen bir kardeşin. Eşine diyecek, kızına diyecek derken, bir buçuk milyarlık coğrafyada ümmetin tek gündemi oluşacak, o da kardeşliğimi. Medine'yi der senin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın halkasına oturursanız, bir öyle vaktinin öncesinde gelen Mudar kabilesiyle Peygamber Aleyhisselam'ın gündemi değişiyor, senin de gündemin değişecek. Seviyorsan Aleyhisselatü Vesselam'ı, iste Somali, işte Kenya, işte Aşık'tan ölen insanlar, senin gündeminde ümmetin acısı ne kadar geldin ediniyor, ne kadar ediniyorsa Allah'a işte o kadar geldin.